1585 numaralı konu Hazreti Peygamber'in görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kişiler onun velileridir. Buyurmaları, evet bir kişi Hazreti Peygambere ey Allah'ın Resulü, Allah'ın velileri kimlerdir diye sordu. Hazreti Peygamber şöyle cevap verdiler: Gördüklerinde insanı Allah Teala'yı hatırlatan kimselerdir.